Merhaba, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek şehirlerin listesi açıklandı. Risk Değerlendirme Şirketi Maplecroft'un yaptığı araştırma 5. İklim Değişikliği ve Çevresel Risk adlısında yayınlandı. Raporun en önemli ayaklarından biri olan İklim Değişikliği Kırılganlık Endeksi yani Climate Change Vulnerability Index'e göre tamamı Asya'da bulunan 7 şehir iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek yerler. Bunların arasında Bangladeş'in başkenti Dakka, iklim değişikliğinden en kötü etkilenen şehir Dakka'nın, Filipinler'in başkenti Manila ve Tayland'ın başkenti Bangkok izliyor. İndeksteki büyük risk ifadesi Yangon'da 2008'de ve Bangkok'ta 2011'de ve Manila'da 2012 yıllarında yaşanan büyük sel afetlerinin ve diğer büyük afetlerin sıklıklarının ve şiddetlerinin Artması anlamına geliyor. Yağış rejimi ve sıcaklıklardaki uzun vadeli değişimlerin yarattığı bu afetler ekosistemleri, insan sağlığını, ekonomiyi, altyapıyı yok edecek güçte. İklim değişikliği kırılganlık endeksi hazırlanırken iklim bağlantılı doğal afetlerin sıklık ve şiddeti, nüfusun kırılganlığı, doğal kaynaklar, tarımsal bağımlılık, Ülkenin araştırma ve geliştirme durumu, hükümetlerin yetkinliği ve eğitim düzeyleri gibi pek çok değişken dikkate alınıyor. Maplecroft'a göre Filipinler, Vietnam, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerdeki önümüzdeki yıllarda %5 dolaylarında devam edeceği öngörülen ekonomik büyüme, iklim değişikliğinin getirdiği sorunların büyüklüğünü ikinci plana atlamalı. Şirketin harita ve endeks direktörü Helena Hoca göre, İklim değişikliğine bağlı afetlerin tüm bu büyüme sürecini durdurma potansiyeli de var. Hatay'ın İskenderun Körfezi'ne kurulmak istenen termik santrallere karşı meslek odaları, siyasi partiler ve dernekler bir araya geldi. İskenderun'da Sarıseki Beldesi'nde yapımı devam eden bir tane termik santral var. İki tanesi de proje aşamasında. İskenderun Meslek Odaları Konfederasyonu İSMOK tarafından yapılan toplantıda termik santraller hakkında bilgiler verildi. İskenderun Belediye Meclisi Salonu'nda yapılan toplantıya Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Civelek, Belediye Meclisi üyeleri, çevre beldelerden belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, Su Gözü ve Erzin Termik Santrali'ne karşı mücadele eden kurum temsilcileri. Yani işin kısası herkes katıldı. Yaklaşık 350 kişinin katıldığı toplantıda konuşan İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Doçent Doktor Berkant Ödemiş, Yumurtalık'ta kurulu olan termik santralin günde 12 bin ton kömür yaktığını dile getirerek bacalardan çıkan partiküllerin çok geniş bir alana yayıldığına dikkat çekti. Ödemiş Muğla yatağın termik santralinin izlerinin Samsun'da dahi bulunduğunu dile getirdi. Sanayi için enerjiye ihtiyaç duyulduğunu aktaran Hatay milletvekili Mevlüt Dudu ise bu enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebileceğini ifade etti. Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Eurosolar'ın 2009'dan beri düzenlediği Avrupa Güneş ödülleri için başvurular da başladı. Yenilenebilir enerjilerde yaratıcı, yenilikçi uygulamaların çeşitli kategorilerinde ödüllendirilen Avrupa Güneş ödülünü hayata geçmiş ve sonuçlarını almış çalışmalar için e, veriliyor. Başvuru formunu ise Eurosolar.org.tr'ye göndermek için son tarih 30 Mayıs. Avrupa Güneş Ödülleri yenilikçi ve özgün uygulamalarla güneş enerjisini yararlanan kurum ve gruplara veriliyor. Onlara teşvik çok büyük. Jüri de Eurosolar Türkiye'nin kurucusu Tanay Sıtkı Uyar da var. Kendisi enerji konusunda profesör. Ve gelelim enerjiden hayvan haklarını. İzmir Hayvan Özgürlüğü aktivistleri esaret altında olan öldürülen tüm hayvanların özgürleştirilmesi için dünya ile eş zamanlı olarak buluşup, İnsan faşizmine karşı seslerini duyurdu. Yaklaşık 30 kişiden oluşan grup meşaliler eşliğinde Kıbrıs şehitleri caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüş boyunca içinde bir aktivistin olduğu üzerinde hayvanlar için bütün insanlar nazidir yazan kafes zincirlerle sürüklendi. Yürüyüş bitiminde kafeslerin önünde zincirlere bağlı olarak karanlık, soğuk yerlerde esir tutulan tüm buzağılar, koyunlar ve diğer hayvanları canlandıran aktivistlere üzerinde 269 yazılı kızgın demir ile yapıldı. Anlaşılan 269 rakamı İsrail'de çiftlikte doğan büyüdüğünde kesim için mezbahalara gönderilecek hayvanları ifade ediyor. Alakır'ın özgürlüğü sadece 22 gün sürdü. Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Alıkır Vadisi'nde Dede Gönel Şirket tarafından inşa edilecek. Ancak mahkeme tarafından ÇED olumlu kararının yürütmesi durdurularak mühürlenen Kürce Hes, mahkemenin bu seferde bu kararı iptal etmesiyle yeniden üretime başlamış durumda. Böylece üzerinde 8 HES projesi olan Alakır Nehri'nin özgürlüğü yalnızca 22 gün sürdü. Alakır Nehri kardeşliği canlıların idam hükmü olarak niteledikleri kararı temiz edeceklerini açıkladı. Mart 2010'dan bu yana Alakır için yürütülen hukuk mücadelesinde son sözü söyleyen Antalya İdare Mahkemesi dava açımında süre aşımlı gerekçesiyle Kürce ile ilgili daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararını iptal etmişti. Karar nereden 22 gün önce mühürlenerek su alma yapısının kapakları açılan Kürce HES, kapakları bu sefer kapatıldı. Böylece Alakır Nehri bir kez daha kelepçeye girdi. Yürütmeyi durdurma kararının yaklaşık 3 ay uygulamaya konulmazken kararın iptaline ilişkin mahkeme kararının jet hızıyla uygulamaya konulması eleştirilere konu oldu. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.